Sanat hayat başlıyor. Ee, sevgili Nor Radyo dinleyicileri, e, hepinize merhaba, iyi akşamlar. Ben Aslı, Sanat Hayat programı ile birliktesiniz şu anda. Bu Nor radyonun yeni bir programı, Nor radyonun yeni bir programı Sanat Hayat. Çarşamba günleri saat 20'de ve bundan sonra her çarşamba saat 20'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ee, Sanat Hayat isimli programımızı bu hafta nacizane hazırlayıcısı, düzenleyicisi olarak ben e, sizlere aktarmaya çalışacağım. E, bundan sonraki haftalarda da konuklarımız olacak ve konularımız olacak. E, sanat, hani beni tanımayanlar için aslında birazcık neden böyle bir program yaptığımızla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse de e, sanat benim için aslında bir ilgi alanı ve takipçisi olduğum bir e, alan aslında. Aslen kendim iç mimarım ve radyoculukta ilk deneyimim. Hatta ilk programım ve müthiş heyecanlıyım şu anda da. E, bize e, mesajlarınızı iletebileceğiniz adresleri vermek isterim ilk önce. E, Radyo'nun Twitter ve Facebook hesabından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. İkisi de Twitter ve Facebook'un adreslerinden sonra slash norradio yazdığınızda iki sayfaya da ulaşabilirsiniz. Zaten hali hazırda internetten dinliyorsanız da norradio.com'da erişebileceğiniz Facebook ve Twitter ikonları mevcut. Bize yazın, önerin, katkılarınızı esirgemeyin. Eee... Hatta bu sanat ajandasını da birlikte oluşturmak için aslında tüm hafta boyunca e, hem programın hem de radyonun e, iletişim kanallarından e, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, e, İzmir, Antalya, Bilecik, Yozgat aklınıza gelecek her şehirden e, sanat haberlerini, sergileri, etkinlikleri bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de buradan duyururuz. Hatta e, bununla ilgili konuşmak isterseniz de sizle bağlantıya geçip programdan ee, ne olduğunu ne bittiğini hep birlikte konuşabiliriz. Ee, dediğim gibi bu hafta aslında birazcık da programımızdan bahsedeceğiz ve e, şarkılar çalacağız. Ee, umarım e, güzel bir program olur ve bundan sonraki haftalarda da birlikte olmaya devam ederiz. Ee, bir parça dinleyelim ondan sonra e, neler yapacağız e, neler edeceğiz konuşmaya devam ederiz. E, Arta Tunç Boyacı ve Serj Tankian'ın e, birlikte seslendirdikleri bir şarkı ile beraberiz Narina. For Sanat hayat devam ediyor. Ee, kısa bir müzik arasından sonra devam ediyoruz programımıza. Ee, biraz sanat hayattan bahsetmek isterim sizlere. Neler paylaşacağız bundan sonraki haftalarda diye. Aslında e, adından da anlaşılacağı gibi bir kültür sanat ve edebiyat programı bu. E, gündemi takip etmeye çalışacağız ama hani hepinizin Nor Norradyo'yu dinleyen birisinin ana akım ve alternatif medya ile ilgili az buçuk bir zaten e, bilgisi ve deneyimi vardır. Aslında bu sanat programı da biraz o açıdan bakmaya çalışacak. Bizim ana akımda gördüğümüz o e, dillere pelesenk olmuş filmler, sergiler ve milyon dolarlık işler yerine aslında bizim e, yanımızdaki, yöremizdeki, çevremizdeki arkadaşlarımızın işleri. E, aslında biraz daha bu ülkenin yaralarına da değen işlerle birlikte olacağız ve hani böyle ana akımda 5 dakika, 10 dakika ayrılan belki o da hani şansla işleri biz burada böyle bütün bir akşam konuşabileceğiz. E, sokağın işlerine bakacağız, sokakta sanatın nasıl olduğuna bakacağız, politik gündemin sokağa nasıl taşındığına, hatta gündelik hayatta e, nasıl birebir yaşadığımızı ve bunun sanata yansımalarına biraz bakma şansımız olacak. Aslında biraz da bu nedenle hayat kelimesini kullanmak istedim konuklarımız olacak bu konuklarımız kendi üretimlerini çalışma yöntemlerini bize anlatacaklar hatta 1-2 hafta sonra Haydar Demirtaş'ın yönetmen Haydar Demirtaş'ın röportajı sizlerle birlikte olacak kendisi Mardinli Mardin'e döneceği için önceden programı yaptık onu da sizlerle paylaşacağız ee, tabi amacımız hiçbir zaman sanat hakkında ahkam kesmek olmayacak çünkü biz fil dişi kulelerinden işte o e, fularlarıyla sanat yapanların değil dediğim gibi aslında sokağa sesini duyuranların işte tahribatı isyan gibi hatta gezi sırasında hepimizin e, gördüğü gibi ve hatta yaptığı gibi işleri e, hep birlikte konuşacağız o yüzden ahkam kesmeyeceğiz e, kendi gördüklerimizi ve kendi hissettiklerimizi paylaşacağız bu programda da ee, hatta hani bu ahkam kesmek adına söyleyebilecek birkaç sözümüz varsa da hani onu belki şimdi dinleyeceğimiz şarkı ile birlikte Ahmet Kayadan e, alabiliriz şarkımız sizinle birlikte. O su kenarında, otrumun tel barında Herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında Herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında Sakalları şaraptasında, ekilmiş barın ortasında Tanımsın diye bekliyoruz sanırsın dev aynasında Hanımsın diye bekliyor sanırsın dev aynasında de, Ey sanat hırsızı ve ey üretme kabızı Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı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 Koğuşurken solcusun Yaşarken karambolcusun O bulaşmış tipik bir orta yolcusun O bulaşmış tipik bir orta yolcusun Bir Allahçı bir kulcusun Bir dağulcu bir pulcusun Ne kadar inkar de hem şigolu hem dulcusun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 ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı. Birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı. Yuhua! Sanat Hayat devam ediyor. Yezidiler Gündey ee, Tekrar merhaba arkadaşlar Sanırım ufak bir ses problemi yaşıyor olabiliriz Sesim size az ulaşıyor olabilir O yüzden biraz bağırmaya çalışacağım Sesimde bu yüzden vurgulu gelebilir ee, Kusura bakmayın lütfen ee, Evet yani dediğim gibi aslında Şarkıda da Ahmet Kaya'nın söylediği gibi e, Öyle bir ahkam kesme derdinde değiliz ee, o yüzden sesimizin yettiğince konuşacağız ve gördüğümüzce konuşacağız bizde o nedenle de aslında konukları çağırıp biraz da onlarla bahsedeceğiz mevzulardan ee, bir iletişim e, adresi daha vereyim hatta yani bir site e, adresi e, sanat hayatın bir blogu var sanathayat.wordpress.com şu anda henüz e, çok bir şey yok sitemizde çünkü daha siftah yapıyoruz e, bundan sonra e, o blogtan. Ee, programların kayıtlarını bir sonraki programın konu ve konuklarını da oradan görebileceksiniz ee, dediğim gibi neler olacak sanat hayatta isyanın sesi olacak ee, gezi direnişinden bahsettik hatta e, gezi esnasında e, daha bienal başlamamıştı ve bienalini bu yıl olacağını biliyorduk iki yılda bir e, olduğu için e, gezi esnasında duvarlardaki yazılamalar e, sokakta parkta e, gördüğümüz aslında performanslar ee, eylemdeki çeşitlilik. Bunun üzerine epey e, tartışma oldu ve yazılar yazıldı aslında. Sanat, at, sanat Atak ve e sitelerinde e, bu konularla ilgili de epey bir yazı yazıldı. Yani aslında gezide gördüklerimizin birer sanat olup olmadığıyla ilgili. E, belki bu noktada hani şunu diyebiliriz. Biz onu sanat olarak anlamlandırıyorsak belki e, sanat e, dediğimiz noktada olacak o zaman. Ee, biraz bu gezi olayını konuşacağız bu yazıları yazanlar ve bunun üzerine düşünce üretenlerle birlikte olacağız ee, pembe dozer'dan konuşacağız dediğim gibi duvardaki yazılamalardan bahsedeceğiz hatta Ankara'da bir grup var bu duvar yazılamaları ile ilgili birkaç yerde röportajları da çıktı onlara da ulaşmaya çalışacağız ee, hatta gezi esnasında e, birkaç grup ...dumanın bir şarkısı vardı... ...onun dışında başka grupların da... E, ...bazı şarkıları e, yer aldı... ...onları dinleyeceğiz... E, ...yine sanat hayatta müzik olacak... ...ama bu müzik... E, ...yine aslında... E, ...çokça kültürün... ...çeşitli kültürlerin yansıdığı... E, ...müzikler olacak... ...Anadolu'nun sesi olacak... ...Ninliler olacak... E, ...ağıtlar olacak... E, ...farklı kültürleri anlatan sözler ve sesler olacak... Ee, aslında onlardan bir tanesi dinleyebiliriz. Ee, en iyi bildiklerimizden bir tanesi kardeş türkülerden sizlerle birlikte. Yezidiler günde üç kez güneşe döner dua ederler. Her isteyen çoluk çocuk, genç, yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun. <Gülüyor> jab men sarok Kalori kapira, ta gaz ya havana, Çavemin en zaro ki en Sanat hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhaba Nor Radyo izleyicileri. Ee, Sanat hayat'a devam ediyoruz. Ee, i̇letişim adreslerimizi tekrar iletelim sizlere. Nor Radyo'nun Facebook ve Twitter adreslerinden ikisi de twittercom Norradyo twitter, twitter e, facebookcom norradyo adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz yine orada sanat hayatın facebook ve blog adreslerine mutlaka ulaşırsınız linklerine yine programımızda neler olacak onlardan devam edelim pek tabii ki sinemayı konuşacağız ama konuşacağımız sinemasında öyle pek de alışık olduğumuz hollywood filmleri olmayacak Pek de erişemediğimiz, festivaller zamanı izlersek izleyebildiğimiz, diğer zamanlar sinemaların aslında pek de yer vermediği e, filmleri konuşacağız. Hatta onları nasıl izleyebiliriz diye belki burada kafa yoracağız. İzleme mecraları oluşturacağız kendimize. E, o festivalleri e, oluşturan, film günlerini oluşturan arkadaşlarla konuşmaya çalışacağız. Hatta e, sinema ajandasını tutan e, film adamı ve film hafızası gibi e, sitelerdeki arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki hafta Feride Öksüz e, film adamı kurucularından ve şu anda da yürütücülerinden e, olan Feride Öksüz bizimle birlikte olacak. E, sinemadan konuştuğumuzda dediğim gibi Ermenistan sinemasından konuşacağız. E, Haydar, Haydar'dan bahsettim az önce. E, Haydar'la nasıl filmler yaptığını ve belgeselleri konuştuk. Onu birlikte dinleyeceğiz. Evet. İran sinemasından konuşacağız. Ee, dediğim gibi Hollywood filmleri olmayacak bizim gündemimiz. Ee, tiyatrodan bahsedeceğiz. Hatta geçen sene şehir tiyatrolarında... Ee, ...oynamış olan... Ee, Osmanlı'da e, 19. yüzyılda Osmanlı'daki e, mizah yazının önemli kalemlerinden Hagop Baronya'nın e, bir e, oyunu vardı şark dişçisi e, bir müzikaldi bu müthiş kostümler e, müthiş e, şarkılar vardı e, ve Hagop Baronya'nın bir gezici tiyatro kumpanyası vardı aslında o tiyatroda bu birazcık resmediliyordu ee, biraz ondan da bahsediliyordu Oyuna, oyunu belki biraz da bugüne de uyarlamışlardı onun ağzından bahsediyorlardı ee, böyle oyunlardan bahsedeceğiz belki hani böyle şehir tiyatrolarında gördüğümüzde biz şaşırmıştık arkadaşlarla şark dişçisini e, gösteriyor olmalarına e, lakin geçen gün e, Mugırdiç Margosya'nın e, bir kitabını okuyordum denemeler kitabı 1997 yılında basılmış ve yazıldığı tarihte sanırım Agos'ta 1997 yılında çıkmış bir yazısıydı şu an oyunu hatırlamıyorum ona mutlaka tekrar bakacağım ve size ileteceğim o yazının o kısmını şehir tiyatrolarında oynayan bir oyunun e, böyle elinize kataloğu gelir oyun esnasında öncesinde alırsınız ya da koltuklarda bulursunuz e, oyunun içeriği olur bu sinopsis dediğimiz filmlerdeki gibi ufak bir e, filmi anlatan pardon oyunu anlatan şeydir. E, oyuncuların isimleri yazar. O dönem yine aslında e, her alanda olduğu gibi Ermeniler tiyatroda da önemli bir yere sahiptiler. E, o oyunda da dediğim gibi oyunun adını hatırlayamıyorum. Keşke hatırlasaydım. Önümüzdeki hafta mutlaka bahsedeceğim bundan tekrar. E, o oyundaki oyuncular hatta başrolde olanlar dahi e, Ermenilerdi. Ermeniler, Türklerin hep birlikte oynadığı bir oyundu. E, yani bunu Margosyan'ın ağzından anlatıyorum. Biraz görmüş gibi oluyor. E, Kataloğu ellerine bir alıyorlar e, ve gördükleri şey karşısında şaşakalıyorlar. Çünkü Oyunculardan Ermeni olanların isimleri sadece baş harfleri, e, isimlerinin baş harfleri nokta ve soy isimleri. Fakat soy isimlerindeki işte onların Ermeni olduğunu belli eden yan gibi eklerin atılmış hali. E, yani hani böyle bir geçmişe sahip olduktan sonra aslında geçen dönemde şark dişçisini görmek bizim için mutluluk verici bir şeydi. Belki bu dönem ya da sonraki dönemlerde de olur. Şu anda bilmiyorum. O oyun üzerine de konuşacağız. Ee, bugün epey bir şark dişçisine ait müzikleri aradım ama çok kaliteli sesleri ulaşamadım. Aramaya devam edeceğim. O yüzden de e, kendim çocukluğumda izlediğim ilk tiyatro oyunu ve ilk müzikal olan Lüküs Hayat'ın 1950'de oynandığında e, söylenmiş kaydını e, Lüküs Hayat şarkısını sizlerle birlikte dinliyoruz şimdi. Şişli'de bir apartman Yoksa eğer Halim Yaban İki köpük mobilyalar Duvarda yal boyalar İki tane otomobil Biri açık biri değil Acı hizmetciler hizmetçiler Dolu mutfak dolup çiler Hanım gidersen gidersin Gündüzleri çaydan çaya Gece olur davetlisin Ya dinleye ya baloya Hey de köz hayat De köz hayat Ba ke fine yan geldi yan ne merşe o oh ne rahat yok durşin keş Yalnız gelince adadasın, mayo gibi şıkkullardasın Etrafında güzel kızlar, canın çeker, burnun sızlar Hanım motorla dolaşır, hanım serbestkin kim karışır Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı Sen de kendi hesabına, topla akşam etrafına Sarılar esmerler, kır şampanya kaderleri Heyli göz hayat Kes hayat, bak keyfine yan geldi Ne şey, oh ne rahat yaptıresine kes hayat. Kes geldi yan. şey. Anad Hayat devam ediyor. E, merhaba, e, tiyatro ve müzikallerden bahsetmişken böyle kısa bir pasajı paylaşalım dedik. E, malumunuz Türkiye'nin gündemi her zaman yoğun ve her zamanda çok da yüz güldüren değil, hatta hiçbir zaman yüz güldüren değil. E, bu gündeme dair e, sohbetleri ve detayları e, programımızdan sonra başlayacak olan Anuşabur programına bırakıyoruz ama e, küçük Behzat'ı da anmadan edemiyoruz aynı Ceylan gibi o da bulduğu bir mayınla bir cisimle oynarken e, aramızdan ayrıldı belki de küçük bedeni şimdi tam bir bütün bile değil e, dediğim gibi gündemi Anuşabur programına bırakacağız ama Anmak istedik. Ee, yine devam edelim programımızda neler olacağı ile ilgili. Programımızda fotoğraftan konuşacağız, belgesel fotoğraftan. Yine gezi döneminde aslında belgesel fotoğrafın ve fotoğrafçıların e, ne kadar önemli olduğunu ve bize bir takım şeyleri aktarmak için ne kadar da büyük bir aracı olduklarını da görmüş olduk. Aslında sosyal medya ile birlikte elinde kayıt alan fotoğraf çeken herhangi bir cihazı olan herkes buna yardımcı oldu. Ee, ama fotoğrafçılar gerçekten gün be gün saat saat olay olay oradaydılar ve tam bir günden tam bir günlük tuttu diyebiliriz. Hatta birçok arkadaşımız yaralandı, ee, birçok arkadaşımız darbe aldı, ayağı kırıldı, başından yaralandı, hatta neredeyse gözünden yaralanacak olan arkadaşlarımız vardı. Ee, bu arkadaşlarımızla ve bu işe emek veren e, insanlarla fotoğrafı konuşacağız. Birkaç hafta sonra konuğumuz Galata Fotoğraf Hanesi'nden Yücel Tunca ve Gülnaz Bingöl e, bizimle olacaklar. Hem bu süreçleri hem fotoğrafı ve fotoğrafçılığı hem de Galata Fotoğraf Hanesi'ni konuşacağız. E, yine fotoğraf gündemiyle ilgili e, yakın bir zamanda Kasım ayının son haftasında kadın fotoğrafçılar sempozyumu yapılacak Semiha Esin anısına. Semiaes e, e, resmi olarak re, yani kayıtlara geçen ilk kadın e, muhabir e, savaş fotoğrafçısı onun anısına e, bir sempozyum yapılacak ve burada bir sürü kadın fotoğrafçı yaşadıklarını ve fotoğrafı konuşacak. Yine o sempozyuma katılan katılacak olan e, fotoğrafçı arkadaşlarımızdan. Ee, kadınlarla kadın fotoğrafçılığı kadın fotoğrafçıları ve bir kadın olarak fotoğrafçılığı nasıl yaptıklarını konuşmaya çalışacağız. Ee, bazen edebiyattan konuşacağız ama bu edebiyat böyle e, kitapçıların bestseller raflarında yani çok satanlar raflarında olan kitaplardan pek olmayacak. Zaten onları istemediğimiz kadar çok görüyoruz. Belki de çok satılmayacak diye rafların arkalarına itilen işte yani hani okuyucusu ararsa zaten bulur diye çok da göz önünde durmayan kitaplardan bahsedeceğiz, çocuk kitaplarından bahsedeceğiz, Aras yayıncılığın kitaplarından bahsedeceğiz, Kürt edebiyatından bahsedeceğiz, Ermeni edebiyatından bahsedeceğiz, hatta yaklaşan tüyap sırasında belki oradan canlı pardon canlı değil bizim öncesinde yapacağımız röportajları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Edebiyatın gündemini de aslında kendimizce bu şekilde tutmaya çalışacağız. E bazen de çok canımız sıkılacak. Evdeki hikayelerimizden bahsedeceğiz. Anneannelerimizin eskiden işte sokaklarda, düğünlerinde kendileriniz sanat belki de ismini verdikleri eğlencelerinden bahsedeceğiz. E hatta anneannelerimizden de bahsetmişken anneannelerimizin çok seveceği, benim anneannemi en azından çok sevdiği birinin bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Hatta benim çok sevgili arkadaşım Nestişah'ın e, ve şimdi onlar da bizi dinliyorlar. Eşiyle birlikte Barış'ın, e, Barış'ın anneannesinin de ve Barış'ın da çok seveceği bir şarkıyla sizlerle birlikteyiz. <gülüyor> Agüvercin olsaydım, bence ne konsaydım, konsaydı. olsaydım, ne konsaydım, çok yüksekti, Ramo, Ramo sevgili biz ayet ediyorlar. Oh Ramo, Ramo, Ramo sevgili, Ramo, Ramo sevgili biz ayet ediyorlar. geç dörtte sev, katmaz teşekkür dünya. Rapo, oh, ramo, ramo, ramo, sevgili. ramo, ramo sevgili. Hayırlı, hayırlı. Şimdi Olsaydı kabak çok yüksekte dizlerine konsaydı. A güvercin olsaydı Kavaklara konsaydı. Kavaklar çok yüksekte omuzuna konsaydı. Öyle hep berabem. Oh, ramo ramo ramo sevgilim. ramo Ramo sevgilim. bizi ayırmayın. ramos semol sanat hayat devam ediyor Sanat Hayat'ın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız. Birazdan programımızı bitireceğiz ve bizden sonra Anuşşabur yayına girecek. Anuşşabur Türkiye'nin gündeminden parçalara rastlayacaksınız. Yine devam edecek olursak aslında programımızın şiarından tasarımdan konuşacağız, mimarlıktan konuşacağız. Biraz daha özgün işlerden konuşacağız. Türkiye'de bu işleri nasıl yapılıp yapılamadığından bahsedeceğiz. Kenti tasarlamaktan da bahsedeceğiz. Binaları yapıları tasarlamaktan da bahsedeceğiz. E, mobilyaları, objeleri tasarlamaktan da bahsedeceğiz. E, Türkiye'de malumunuz yine kent tasarımı ile ilgili Ayuka çıkmış bir çok bilginmişlik nedeniyle bugün Marmaray'da yine birçok tehlikin eşiğinden dönüldü. Dün 4 dakikalık sefer nedense 20 dakikada bitmişken e, bugün de seferlerden bir tanesinde Sirkeci'de durmayı unutan Marmaray Üsküdar'dan çıktığı yolculuğuna Üsküdar'da tekrar e, son verdi. E, elektrikler kesildi. E, bir anne bebeğiyle birlikte Yürüyen merdivenlerde düştü. Neyse ki bir sıkıntı, bir yaralanma yaşanmadı. Ee, dediğimiz gibi Türkiye'de kent tasarımı pek bir şahane, pek bir güzel. Zaytungu, <gülüyor> Zaytungu bile e, hayretler içerisinde bırakırcasına e, uyarılar yaptıran halde. E, Zaytungu gerek kalmıyor bu ülkede artık biliyoruz. Ee, dediğimiz gibi şehir tasarlamaktan, yapılar tasarlamaktan bahsedeceğiz. Ee, burada genç arkadaşlarımız olacak. Biraz onların bu işleri nasıl yap yapmak istedikleri, nasıl yaptıklarından bahsedeceğiz. Ee, festivaller olacak ama bu festivaller büyük sponsorların e, yer aldığı festivaller olmayacak. Yine aslında gençlerin kendilerinin yaptığı. Ve sadece İstanbul'da olmayan festivaller olacak. Ee, her yıl GAP Genç'in yaptığı festivallerden bahsedeceğiz. Yine o az önce e, bahsettiğimiz e, pek de bizim vizyonlarımıza rastlamayan e, filmlerin gösterildiği film festivallerinden, müzik festivallerinden bahsedeceğiz. Hatta mümkünse e, çok paralar vererek bilet almadığımız festivallerden bahsetmeye çalışacağız nasıl oluyor bu işler nasıl yapılıyor bunlar yapılırken bizim aslında kapısına da zaman zaman yaklaşamadığımız ama işte ayda bir kere gidersek iki ay bir daha gitmediğimiz e, etkinlikler neden yapılamıyor diye bahsedeceğiz e, sokak festivalleri olacak yine başında bahsetmiştik gezi zamanı sokak performansları yapılmıştı bu işler nasıl yapılıyor istiklalde her gün yürürken gördüğümüz sokak sanatçıları bu işi nasıl kotarıyorlar hatta ee, yine eskiden Anadolu'da köy yaşamlarında 1915 öncesindeki köy yaşamlarında nasıl köylerde gezici tiyatroların olduğu hatta iki köyün gezici tiyatrolarının bir sokak başında denk geldiği ve böylesi renkli bir sokak hareketliliğinin sanat hayatının olduğu zamanlardan bahsedeceğiz. Ee, atölyelerden bahsedeceğiz yine. Ee, sürekli oturup bizim izlediğimiz değil de gidip bizim deneyimleyebildiğimiz e, atölyelerden bahsedeceğiz. Diyarbakır'daki Dicle Fırat'tan bahsedeceğiz. Ee, buradaki Kabine Nadire'den bahsedeceğiz. Hatta oralardan arkadaşlarımızı da e, buraya davet edeceğiz. Onlarla konuşacağız bu işin nasıl yapılıp e, yapılmadığını. Ee, Karikatürden bahsedeceğiz. Karikatür aslında... E, komiklikler şakalıklar e, vesile e, mevzusu ama bir yandan da gündemin sıkı takibi ve gündemin müthiş bir eleştirisi e, nasıl bu karikatür öyle uğraşan arkadaşlarımız konularını seçiyorlar nasıl oluşturuyorlar aslında Türkiye gibi bir yerde yine buna malzeme bulmak çok da zor değil e, ama biraz da onların ağzından dinleyeceğiz evet Perşembe akşamlarıydı sanırım. E, emek gündemi programı olacak. E, emek gündemiyle ilgili e, daha doğrusu şu an e, aklıma gelen bir şey. Yine bu e, eylemlerin e, nasıl e, video artlarla yani e, görsel sanatlarla aktarıldığını, anlatıldığını belki hatırlamıyor olabilirsiniz. Benim de şu an aklıma geldi. E, THY grevinde ee, çalışanlar eylemlerini duyurmak için, grevlerini duyurmak için e, bir video çekmişlerdi. E, onu da yine bulup 1 dakika içerisinde NoRadyo adresinden paylaşmaya çalışacağız. E, önemli şeyler e, bunlar. Türkiye'nin emek gündemi. E, bir şarkı dinleyelim. Onunla devam edelim. E, sonrasında söyleşmeye devam edeceğiz. Evet. <gülüyor> Ankara halkınız Ankara'dan çıkar, yeni olsa ne, eski olsa ne çıkar En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp Ebu gelir diyeceğe ne ne ne ya ya ya ya ya ah kızı kızı me me de de.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 Ve hop dedik davulcu ve de şöyle devam ederiz. Thank <laughs> you. You do Değil, can değil bugün ben yalnız gördün ölüm baktım hanginin penceresini Sözü olsun diye. Sözü Sanat hayat devam ediyor. Hayat Dinleyicileri bundan sonraki haftalarda zamanımızı idareli kullanmayı ve daha etkili olmayı öğreneceğiz. Her hafta bir sanat gündemi bir sanat ajandası paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Bu hafta biraz Anışabur'un yayın saatine girdiğimiz için bir sergiden bahsedeceğiz sadece. Depoda Tophane'de depoda şu anda bir sergi var. Bir Daha Asla e, isimli bir sergi. E, alt başlığı da geç, Geçmişte Yüzleşme ve Özür. E, önemli bir sergi. E, dünyadaki birçok özür bekleyen ve aslında sadece özürle kalmaması gereken ve sonrasında adalet de bekleyen birçok mevzuyla ilgili bir sergi var. E, sergiye gittiğinizde bu serginin kataloğuna da sahip olabilirsiniz. E, mutlaka görün. E, serginin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Sergi sona ermeden Yine o sergiye emek vermiş e, Oluşması da çalışmış Arkadaşlarımızla burada e, biraz sergiden bahsetmeye çalışacağız e, Daha belli olmadığı için e, net bir duyuru yapmayalım e, Dediğimiz gibi bundan sonraki haftalarda Biraz daha bu ajandımızı uzun tutacağız e, Size bazı etkinliklerden haberler vereceğiz ee, bu haftalık e, sanat hayatı burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki çarşamba ve her çarşamba saat 20'de Nor Radyo'da e, tekrar birlikte olacağız. Gelecek haftanın konu film adamı yaratıcılarından ve yürütücülerinden Feride Öksüz olacak. E, onunla sinemayı konuşacağız, sinema gündemini konuşacağız ve film adamını konuşacağız. E, bizlerle birlikte olursanız e, seviniriz bir şarkıyla veda edeceğiz sizlere aslında biraz Anuşabur'a geçiş içinde uygun bir şarkı olduğunu düşünüyorum malum önümüzde bir seçim var bol bol seçeceğiz yine seçtiklerimiz ne olacak artık göreceğiz iyi akşamlar sanat hayat dinleyicileri ve nor radyo dinleyicileri önümüzdeki hafta görüşmek üzere size iyi dinlemeler iyi günler mutlu gündemler Sanat dolu bir gündem ee, diliyorum. İyi akşamlar. Gedeyoz kıyamete Mindik bir alamete Gedeyoz kıyamete Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz i̇şte dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum yok? Sonunda bir çıkış yok Ama ne? 1000 fiyali genel seçim seçim bakalım, seçim dön baba dönel, aynı yere gel. Çete çete çatmış, çete çete içinde vakt yok Aha da, getir peçeteni. alamete, alamete, Durur maze yerdi. Şimdi naze yeri gibi oturup adam yazgarı. E o zaman siz buna ne Halime ki şimdi hiç 5 tane başbakan oturuyor demişler. Aman vallahi lazım biz cana bedeliz Bu amuk şey yan bakan. He? Estağfurullah yanversin Hakikaten şen şey ne oluyor bu işle? Valla ne olacak, olacağı bir şey yok Gelecek, yönecek, lan gele geleceğiz Ya yani ben şimdi ki, yani Bu esas tütün tütün meselesi Tütün tütün başlığı olacak Bu yeni gelen hükümat acaba Tütün başlayacaklar mı? tutan olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Lazım, ben ne demiş? Ben de bunu onu söylerim Ulağ derin sözüme Osmanlı'nın ipini ni nasıl kanagu ya? <gülüyor> meca, gede yosun iyan etti. Diki gede yosun iyan Hem de oyna yedirik. Diki gede yosun iyan Sanat hayat sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.